Açık Radyo 95.0'dayız. Kanusla güreşiyoruz. Uzun zamandır güreşiyoruz. İdemciğim iyisin. İyiyim Keremciğim. Yan yanayız bu sefer. Evet. evet. Mart ayının son günleri. Soğuk Mart günlerinden sonra sıcak bir Güneşli iklime gün. doğru uzanmayı hedefliyoruz. Bu araları Instagram'da bile değil mi? Gördün mü? Ney? Yaz gelsin mi? Hani gibilerinden bir ha. bir şey hikaye yatma şeyleri var. Evet, İnsanlar özledik. hakikaten bu sene sıkılılar. Evet, özledik muhabbeti var sosyal ee, medyada görüyorum. E, sosyal medyadında biz de sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatalım. Kamusla Güleşçi e-mail adresimiz var. Kamusla Güreş e, Instagram adresimiz var. Aynı zamanda e, Twitter adresimiz var. Ve de podcast kanallarının çoğunda, hatta tümünde Baris. olduğumuzu iddia ediyorlar. Biz bilmiyoruz. <gülüyor> Birkaç kanaldan ulaşıyoruz. Öyle diyelim. Evet, e, isteyenler, dileyenler, sevgili dinleyenler. E, buralardan, bu kanallardan eski programlarımıza ulaşabilirler diyelim. Hatta bu yayın dönemine değil geçmiş yayın döneminde Hep, Hepsini dinleyiniz efendim. E dinleyebilirsiniz efendim. <gülüyor> merak edenler bakabilirler. Evet. Geçen son 3 hafta e doçent Doğan Yaşat'la program yapmıştık. Hem edebiyatta isimler üzerine hem nominalizm üzerine ilgi çekmişti. Eee evet. bayağı kaçıranlar varsa gene tabii podcast güzel bir seçim olacaktır dinlemek için. Evet, dinleyenlerin çok... bildiği üzere uzun süredir isimlere bakıyoruz. Didemcin'in dediği gibi de 3 haftadır Doğan Bey'le eee nominalizm ve edebiyat üzerindeki yansımalarına biraz baktık. Şimdi bu haftadan itibaren 1-2 hafta sanırım Ee, aslında e, hepimizin başına gelen hikayelerdir. Ee, adının manasını bilmediğimiz bir dolu insanla karşılaşıyoruz. Bu da ilgimizi çekti. Bu yayın döneminde madem isimlere bakıyoruz, bu isimsiz demeyeyim de ismini bilmediğimiz da, <gülüyor> anlamını bilmediğimiz kahramanlara da bir bakalım dedik. Evet. Ya ben ya kendi az etrafım evet, yani az az duymuş, duymuş daha şeyler çok. Evet. Ee, aslında bir aynı zamanda Radyomuza da baktık Dinam'cim bu konularda <gülüyor> daha mahir bir insan. Efendim, ee, i̇stersen sen Ne demek istediğimi anlat sevgili dinleyenlerim. Başlayayım estağfurullah. Efendim e, şimdi tabii haftalardır aslında bu adla ilgili 22. programımız oluyor yayın dönemi başından bu yana. E, pek çok konuya değindik. E, hala çok kullanılan e, ya da bizim çok yakınımızda olan insanların adlarının anlamını bilmediğimiz durumlar Mutlaka, var. Mutlaka oluyor. E, bugün seçtiklerimiz daha az duyulmuş veyahut da isminin ilginç bir hikayesi olan isimler gibi öyle diğerleyeceğiz. Biz duymadığımız diyelim yani. Belki sevgi dinleyenler arasında Evet. elbette hani yakınlarında vardır bilirler, duymuşlardır sık sık. Muhakkak. Şimdi bu sefer her sözcük her isim için kaynak söylemeyelim. Böyle bir tekrar olmasın diye bir genel söyleyiş yapalım dedim. Yani hem Osmanlıca, Arapça, Farsça kökenli sözcükler için Ferit Devlerlioğlu'nun Osmanlıca-Türkçe e, e, lügatinden yararlandık. Hem e, her zamanki gibi nişan yandan. E, aynı zamanda internette de etimolojitürkçe.com'da e, bazı adların anlamlarına ulaştık. E, bir de e, benim çok sevgili çocukluk arkadaşım e, Şölen'in e, ismi de ilginç değil mi? Şölen e, o kadar düşen. yaygın bir isim değil. Şölen. E, sonra biraz da bu Şölen'in anlamıyla tezat düşen yani evliliğinden sonra çöl soyadını aldı. Başta Şölen. Sonra Çöl, buradan sevgili Şölen'e bir selam gönderiyorum. Çünkü bana bu programı yaptığımızda bu yayın döneminde duyunca İş Bankası yayınlarından Cem Dilçin'in Adlar Sözlüğü'ne hediye almış sağ olsun. Ona da bir hayli baktık. Böylece bütün kaynaklarımızı baştan söyleyelim. Şimdi ben Açık Radyo'daki arkadaşlarımızın ve bazı dinleyicilerimizin, destekçilerimizin adlarına zaman içinde de dikkat ediyordum. Sonra dedim bir tarama yapsam. Hala bazı eksiklerim olacaktır. Aa, beni unuttun mu ya da falanca nasıl söylemedin demeyiniz efendim. Her zaman bir eksik olabiliyor. Başlıyorum harf sırasıyla dikkatimi çekenlere. Bir de haberleştim radyodaki arkadaşları. Arkadaşlarla bazıları da bana bilgi yolladılar. Öyle bir döküm e, olacak. Efendim e, şimdi e, çok iyi bildiğiniz mutlaka Ahşaptan Betona Mecidiyeten Jetonan'ın programcısı Pınar Erkan oğlunun ismiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Altar oğlunun ismi. Hmm. Duydun mu sen hiç Altar? Duydum. Duydun mu? Ben yani duymamıştım. Tüt tük tükenli bir isim değil mi? Altar Eski ismi. Türkçe. Şimdi birkaç anlamı var aslında değişik anlamlar farklı kökenlerden geliyor belki ama onlar özellikle güney yarım kürede görülen bir takım yıldızın ismi olan Altair hmm. birinci planda öne çıkarak almışlar anladığım kadarıyla. O manada mı koymuşlar espinacı? Yani ilk önce o manayı öne koyarak biz meyilleştik aslında Pınar'la yazdığı için öyle olduğunu düşündüm. Hı hı. Tabii ikinci bir manası var. Ben bu ikinci manaya daha aşinayım. Bu mimari de bir terim malumunuz. Aynı zamanda belki dinsel olarak da kabul edilebilir tapınaklardaki Ee, ...özellikle Hristiyan e, tapınaklarında, kiliselerde çok kullanılır. Sunak bölümüne Altar deniyor. Altar Hı, bölümü evet. var. Bir de e, çizgi kahraman Tarkan'ın babasının ismi Altar. Ha, evet, ben bana bana oradan çağırışmak doğru. Sen <gülüyor> meşhur evet, çizgi romancı. Altar'ın oğlu Tarkan, evet. Evet, e, o da onlara çok sempatik gelmiş... Böylece bir selam etmiş olalım ve hemen Botanitopia'nın sevgili Benan kapucusu Benan ismi de çok yaygın bir isim değil. Evet, değil. Evet, Arapçadan gelen bir anlamı var. Aslında iki ayrı anlam var. Bunu ben araştırdım. Yani herkesle bağlantı kurmadım. Sırf bana dönenlerden öğrendiklerim, bir de benim araştırdıklarım. Şimdi Arapçada parmaklar ve parmak ucu manasına geliyor Benan. Hmm. Aynı çok zamanda kolaymış. evet, müşar bir Benan. Parmakla gösterilen demekmiş. Hı -hı. Ama sadece benan değil, müşar bil benan. E, bir de beni an, iki ayrı kelimenin beni ve an sözcüklerinin birleşmesiyle benan e, olduğuna Hı -hı. dair bilgiler de var. Evet, e, olabilir. Çünkü öyle e, iki tane alakası olmasa da. Bu kelimeyi birleştirip evet. yani rastlıyoruz o tip örnekleri değil Çok mi? oluyor değil mi? Bir de anneyle babanın ilk hecelerini birleştirme modası vardır. Bakı çoğundan bahsettik mi acaba? Bilmiyorum. Benim çevrende pek öyle örnek yok ya. Öyle mi? Ya da hatırlamıyorum yani şu an. Var mı acaba? Var var tabii ya. Yani işte babanın Annesi, ismi hayli... Songür de, hmm. annesinin ismi de diyelim ki işte... E... Ne olsun attım Hayriye iyi olmaz ama sol hay olacak. <gülüyor> ya var öyle isimler şimdi. Var var dostum. Birden bulamadım mağcuk oldum ama efendim devam ediyoruz harf sırasına göre. Neden mağcuk olasın canım? <gülüyor> yani her şey bilmek zorundayım ya Keremciğim. <gülüyor> efendim sevgili Berhem var prodüksiyonda Berhem Bertash'in Kürçeden gelen bir isim Berhem. Ürün, eser manasına geliyor. Hmm, Buna güzel. Evet, anlamını ben de bilmiyordum. Buradan Berhem'e bir selam çakalım. Aynı zamanda bir, şu anda yok zannediyorum ama bir ürün vardı gene Açık Radyo kadrosunda. Özellikle dinleyici e, ilişkilerinde yer alan. iki tane ürün varmış aslında hmm. e, radyonun içinde. Sonra Beysun Gökçin var. E, Beysun. Evet, Beysun. E, o da çok yaygın bir isim değil. E, Açık Deniz'den e, Beysun. Kendini bey olarak sunmak, göstermek manasına gelen bir isimmiş. Şimdi kültür mirasını korumadan Burçin Altınsay bana yazmış. Burçin evet çok yaygın bir isim. Biz bu programda yaygınlara değinmeyeceğiz ama... E, şuna dikkat çekmiş. Burç için dişi geik manasına geliyor. Hı -hı, e, oysa erkeklere de konuyor. E, evet. Hani anlamını da bilmeden. Aa, evet evet. O tip örnekler çok. Evet değil mi? Koyuyorlar ismi demiş. E, o bilgiyi paylaşmak istedim. E, sonra mintten efkan kula var. Efkan da çok yaygın değil. Duyduk ama yani. Evet ben... bir dönemde bir İçişleri Bakanı vardı değil mi? Efkan Hala vardı. Aa, doğru doğru yani Efkan Hala evet. vardı. Efkan e... Şeşen diye bir şarkıcı var. Onu tanımıyorum. Hep evet, evet. evet. soyakları Şeşen mi oluyor bunlar? O, e, o Şeşenlerle alakıyor. Değil <gülüyor> mi? Efendim e, Efkan'ın bir Farsça manası var. Cennetteki Güzel Gözlü manasına geliyor. Şimdi bu Efkan K ile yazılan bir efkan. E, ama bir de efkan, figandan gelen, G ile olan şeklinin de efkan olarak kullanılma hali varmış. Bu figan da malumunuz, e, seslenmek, figan etmek, çığlık atmak, bağırmak manasını taşıyor. E, sonra e, Kavanoz'daki Yıldız'dan Fetiye Erbil yazmış bana. Fetiye de belki bilinen bir isim. E, özellikle yer ismi olarak daha da çok biliyoruz. E, ama Ee, sevgili Fethiye demiş ki benimkinde H yok ee, sevgili dinleyicilerimiz tahmin ederler ki Türkiye'deki nüfus memurlarının azizliğine <gülüyor> uğrama bakması çoktur ee, böyle olmuş biraz da Fethiye'deki H'yi anlamamış nüfus memuru H'siz bir şekilde e, var E, bu da e, FETE mensup e, anlamına geliyor. Aynı zamanda FETE dair yazılan kasidelere de fetiye deniyor. Hmm. Bu da bir edebiyat hocası bilgisi girsin araya. Bu nüfus e, müdürlüklerindeki azizlikler deyince benim aklıma hemen aziz nesin geldi bir de. Evet. Böyle şeylere çok yer verir. Hatta bir örnek daha var açıkladığı sadece bir kişi değil değil mi? E, FETE'ye bir de... Rubulent'ın ismi de o Aa Tabii tabii. O da nüfus müdürüyle bağlantılı olarak her ne kadar R'ye gelmesek de şimdi söyleyelim. Ben Aziz nesimle ilgili de şunu söylemeden geçmeyeyim dedim. Şimdi soyadı Nesim ya. Ben de böyle sık sık her sene başında hatta sevgili dinleyicilerimizle de paylaşayım. Nesin Vakfı'nın eğer Nesin Vakfı'na bir destekte bulunmak istiyorsanız güzel bir şeyi var böyle. Takvimin, kitapların, ajandanın, antenin evet, falan evet. bir yerde bulunduğu. Yani öyle sadece para ver geçsin gibi değil. Kesinlikle karşılığı olan bir şey. Azinesinin kafaya da çok uygun. Evet. Çocuk takvim de veriyorlar galiba. Şey. Evet. Bana, bana da geldi mesaj. Doğru doğru. E, bu Nesin sık sık o takvimde de açıklaması oluyor. Ne olduğunu düşünüp hatırlayasın diye o Nesin soyadına e, alma hali hmm. söz konusu. Nesin yani evet. şeklinde. <gülüyor> evet Robile'nin hikayesi çok ilginç. Şöyle oldu e, biz e, sevgili Ömer Madra'ya selam çaka çaka bir hal olduk bu yayın dönemi. E, Kulakları hayli çınlamıştır <gülüyor> herhalde. Evet çınlamıştır. <gülüyor> Çünkü az Aslında bu e, esen gürleyen, savaşla, askerlikle, kanla ilgili isimler çok dikkatini çektiğinden... ...ya isimlerle ilgili bir program yaparsanız bunu unutmayın demişti. Biz de dedik ki bir program ne demek? Bir yayın dönemi <gülüyor> isim yapalım. efendim. E, bu e, Bizim radyoda da ismi değişik kimler var? E, ben bir e, mail attım bizim gruba. Ömer Madra da bana demiş ki Robilene unutmayın. Hemen bağlantı kurdum çünkü ben Robilin'in ismini nedense böyle bir yabancı isim gibi evet, düşündüm. Bana da öyle geliyordu, Hani böyle bir değil mi? Yani Mobi gibi, falan. Yani i̇şte evet. Evet. Kaylinmişti misliği gibi. Ve o alanlara pek girmedik biliyorsunuz. Çünkü başka evet. bir e, arena ve... Daha çok bu coğrafya da, dair. Evet. Yani kaynaklarımız itibariyle. Evet. Evet. Yanlış bilmemek. Etimolojiyle ilgili bir e, gaf yapmamak için. Robilin'in hikayesi ilginç. Ee, şimdi şöyle e, Kürtçe isim vermenin e, problem sayılmadığı bir dönemde aslında e, çünkü sayıldığı ve sayılmadığı dönemler var malumunuz. E, babası demiş ah ben şimdi Kürtçeden bir isim e, çocuğuma türeteyim bir de kendisi türetmiş çünkü Robilin'in Robu gün anlamına geliyor. Ilınt da biz Robilin diyoruz aslında söylenirken öyle söyleniyor ama Ee, yüksek, yükseliş e, manasına geliyor. Böylece yükselen gün Hı. günün yükselen zamanı sabah manasına Hı, gelen bir güzel. isim ancak bu ismi e, yani koyu hikayelerinde Kerem işte hatırlatmış olduğu şey nüfus memuru hikayesiyle nüfus e, müdürlüğüne gidiyorlar kabul etmiyor nüfus müdürü Hı. bu diyor ne biçim isim işte mahkemeye ha. gidin mahkemeden Karar çıkartın. Fakat babası buna hiç yanaşmıyor. Malumunuz Türkiye'de durumlar acayip oluyor bazen. Çünkü mahkemeden böyle bir isim çıkartıldığı zaman orada başı derde girip işte sen nesin, necisin, kimlere aitsin, şunlardan mısın diye başı derde girebileceği için... E, bu arada sevgili Robile'nin birkaç gün isimsiz kalıyor. Belli ki ya da birkaç hafta. Tam da o dönemde efendim bu problem çıkaran nüfus memuru rüşvetten e, içeri alınmıyor mu? Ya da işten en azından. Aa. Evet. Tart ediliyor. Ve yerine e, Robile'nin e, çok şey geçtik Robile'nin ne denir ne geçtik Kerem? Kıyak. K kıyak diyelim. Evet, i̇ltimas ya da diyelim. İltimas evet. ya. <gülüyor> Uzunlukça uzuyor. <gülüyor> efendim e, tanıdıkları biri geçmiş ve hemen Robillen'in ismini de böylece nüfusa geçirmişler. Evet ee, o zaman madem öyle yapmışlar bir şarkı <gülüyor> <gülüyor> Benim Senin ee, çok sevdiğin gruptur. Evet mağdurada o da yeni albümünden galiba. All My Name. Gelsin bakalım dinleyelim. 95.0 Açık Radyo'da Kamus'ta Güreş devam ediyor. Açık Radyo'nun isimlerinden e, Açık Radyo'da İsmi çok bilinmeyen adların anlamlarından bahsederek ilerliyoruz. Bu program ben hep konuşacağım galiba Kerem. Hep ben konuşacağım galiba. Yanlış konuşacağım oldu. Konuşacağım. Ben araya girelim. <gülüyor> Buyur. Efendim e, bu da e, Miyase ismi bir dinleyicimiz ve destekçimize ait. E, evet, çok duyamamış bir isim. Evet Miyase. Farsçı'dan, Gazeteci var cümlette. Öyle mi? Evet. Miyase ne? Miyase Bilmedim İknur. ben. Hımm. Bunu bilemedim. Şimdi Farsça'dan geliyor ama sözcüğün aslı Farsça'da Niyanser. Niyanser de yarısı değerli taşlarla süslü bir taç. Bu taca verilen isim aslında baş demek ya işte başa konan. Ama yarısı değerli taşların o da ilginç ne kadar spesifik bir durum. Ee, sonra Itabella'dan programcımız Cansım Sağesen'in yani hem ismi hem soyadı Çok da hoşuma gidiyor o yüzden seçtim. Çok da bilinmeyen bir şey yok aslında. Can, sağ, esen hepsini biliyoruz ama hı hı. ne kadar pozitif bir isim. O yüzden e, onu bir e, söyleyip geçelim. E, efendim eski programcılarımızdan mı? Yok yeni galiba gene Akdeniz'de Pusulasız'dan Siddar Duman. Siddar ismi de çok. Siddar da olabilir. Öyle mi diyorsun? Yani, i̇yi uzun yolu olmayabilir. Belki Kürtçe... Ağaç gölgesi demekmiş. Hı -hı. Çok da hoşuma gitti anlama. Evet, çok güzelmiş. Şey. Ağaç gölgesi olabilir bak. Sidar Sidar. Programı dinliyorsa bize yazsın lütfen. E, efendim eski programlardan asıl 80 günde devre alemden Sungu Okan. Sungu ismi. Hı -hı. E, aslında Sungu Çapan'dan çok yakın bana ama çok Hı -hı. yaygın bir isim değil. Değil. Evet. değil. E, Sungu Türkçe. Bir büyüğe sunulan armağan ya da Tanrı'ya ya da tapınağa sunulan armağan anlamına geliyor. O mayrubunu sunmaktan sungu. Bu, ha, çok bu güzel. Hiç ülke. düşünmemiştim öyle olduk. Evet. Öyleceğine. Düşünmüyoruz. Aslında düşünsek çıkacak belki de bazen. Bakınca etim oluş sözlüğüne hep şey diyorum ben. Aa tabii ya falan. Hı -hı. Sümsük ne biliyor musun? Sümsük. Sümsük. sümsük. Sümsük bilemedim. Önce, sümsü, sümsük de mesela bir kuş Anladım. ismiymiş. <gülüyor> Öyle mi? <Evet. gülüyor> ha, sümsük bazı insanlara denir böyle. Tabii, tabii. O da negatif anlamda bir şey. şeydir negatif ama. Anlamda, evet, ama. Kuşun nasıl bir niteliği varsa, nasıl özellikleri varsa. Sümsük araştırmak lazım. Mesela ben de bunu yeni öğrendim. Ben de bilmiyordum. Evet. Bitiriyoruz artık Açık Radyoyu. Bir çok e, sevgili e, sanatçımız Tilbe Saran var. E, programlarımızda da ara ara sesini duyarız. E, Tilbe ismi de çok yaygın değil. Türkçe aslında ilgi çıkici geldi bana. Derviş, gezginci ozan, abdal manasına geliyor. Aslında bütün bunların hepsi nedense bir erkek çağrıştırır bizde hep. Hmm. Ancak e, kadın ismi e, Tilbe. Ee, ve sevgili Zerhan Gökpınar var notalarla sohbetten. Ee, zaten e, Zerhan Gökpınar'ın adını mutlaka kullanacaktım. Çok yaygın değil. Hemen aklıma gelmişti. Ben bir defa duydum. Değil mi? Ha. Yaygın değil çok. Şimdi e, bir de o, o da e, bana mail atmış. İlk adı da Payidarmış. Malum e, İlelebet. Payidar Zerhan. Evet. Sonsuza kadar manasında. Böyle uzun yaşayan büyük annelerden. Evet, Payidar Zerhan, saraylı bir isim. Öyle uzun yaşayan anneannelerden, babaannelerden gelmiş bir isim. Zerhan, Zer altın demek. Evet. E, han da iki anlamda, malum bir han, yöneten han hükmeden anlamında, bir de konaklama yeri olan han var. Hı -hı. Her ikisi de düşünülmüş aslında. Bu altın olan zerle o han, hanın birleştirilmiş hali aslında. Hı -hı. Bir yandan Nişanyan adlar sözlüğünde de rastladım Zerhan'a. Mardin, Arap bölgesinde de kullanılıyormuş. Hı -hı. Erhan'ın başka bir söyleyişiymiş. Kurt anlamına geliyormuş. Hmm. Ama bizimz Erhan Göpınar'ınki o anlamı gelmiyor. Ben en son şu Yeltaa Kömü söylemeliyim. Çünkü bununla ilgili hikayem var. Buyurun efendim. Efendim, açık mimarlığın eski programcılarından Yeltaa Köm hiç duymadığım bir isim. Araştırdım. Ne ismi ne soyismi. Evet, kömde hiçbir yerde bulamadım Yeltaa'yı. On üzerine yazdım bizim gruba e, ya dedim Yelten ne demek Yekta ile mi karıştırılıyor gene ne husmeyemoru azizliğimi Efendim hayır şöyle e, sevgili anne ve babası Yelten Kümen aslında bir isim e, Ortaya çıkarmışlar diyeyim ben. Yel malumunuz rüzgar manasında ta da böyle uzakta te uzakta anlamındaki ta'yı birleştirip uzaklardan gelen rüzgar manasında kullanmışlar. Hatta hastanedeki doktor da Aa, bu manada kullanılan isim var falan demiş. Fakat o doktor da programı dinliyor mu bilmiyorum ama biz bulamadık hiç hiçbir yerde. Sonra Yeltaköy'ü araştırılmış. Avustralya'da bir bölgenin adıymış. Onun dışında da başka Türkçe'de böyle Yelta diye bir şey yok efendim. Eee Köm de aslında böyle mezralarda 3-5 evlik alanlara verilen bir isimmiş. Oradan yani gelen bir soyat ilgi çekici olduğu için açık radyoya baya bir ihtibas geçtim yani. Zaten bayağı bir iltimas geçtin. Hatta programı da neredeyse bitirmiş oldun. Hayır, bir iki Şimdi şey ben söyle Kerem de... lütfen. <gülüyor> ben de komşularıma iltimas geçeyim bari de. Lütfen. Çünkü bu isim, duyulmamış isimler etrafımıza bakarak daha çok hareket ettim ben etrafıma bakarak. Mesela alt komşum var sevgili Bakır. Bakır. Bakır ee, değil Bakır. Evet Bakır. A'sı uzuyor. Ee, ya e, Aslan Yelesi anlamı varmış efendim. Oo çok fiyakalı. Aynı zamanda görme iş, işleviymiş, insanın görme işlevi anlamında varmış. Kendisi bana iletti bu anlamları. Hı. Bir de gizli ve açık ilimlere vakıf kimseler için kullanılmış. Bunu daha çok sufiler hani vermişler bu anlama. Ee, bir de tabii 12 imamlardan biri bakır. Mezarı Urfa'daymış efendim kendisinin dolayısıyla özellikle güneydoğu'da Bağır isimli insanlara sık sık rastlıyoruz aslında bizim komşu Antalyalı. Buradan da selam göndereyim efendim kendisine. E, kendi komşularıma ve arkadaşlarıma iltimas ve kıyak geçme haftaya ben devam edeceğim diyerekten <gülüyor> Ee, i̇yi haftalar Bitti efendim. Mi? Bir Tabii tek bitti. söyledin yani Bakır Bey'le. Yani, Ama ne zengin efendim. bir isim Bayağı ansiklabil gibi maşallah Yani e dört öyle, anlamda Ansiklabil gibi arkadaşımız sağ olsun. Kitap evi de var aynı zamanda yayınevi de var kendisinin Reklam ver benim o kadar daha <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın efendim. efendim. İyi haftalar efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar